Bismillah. Elhamdülillahi vahde. Vessalatü selam ala men la nebiye ba'de. Bu hafta inşallah tefsir dersine yeni bir sureye, saf tertibine göre 25. sırada olan Furkan suresine gireceğiz inşallah. Her surede olduğu gibi besmele ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'nin manasını biliyorsunuz. Allah'ın ismiyle başlarım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlarım demek. Tebarekkellediği nezzelel furqane ala abdihili yekun lil Mekki olan yani Mekke döneminde inen ve 77 ayetten müteşekkil olan bu surenin ilk ayeti kuluna alemlere nezir olsun uyarıcı olsun diye Furkan'ı indiren ne de yücedir Ayet ile başlıyor. Kuluna alemlere uyarıcı olsun diye furkan indiren İfade böyle. Allahu Teala kendisini bu şekilde sıfatlandırıyor, isimlendiriyor ve yüceler yücesi olduğunu beyan ediyor. Tebareke. Çok yücedir, çok üstündür. Ayet-i i̇zelinin sıfatı Furkan Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Manası ayırıcı, ayıran, fark eden, beyan eden, ortaya koyan demek. Bununla kastedilen ise Kur'an-ı Kerim'e bu ismin verilmesini sebebiyle hakkı batıldan ayırt eder. Helali haramdan ayırt eder. Hidayeti hak yolu dalaletten, sapık yoldan ayırt eder. Bahtiyar olan kurtulan kimseyi helak olan kimseden ayırt eder. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in ismi ve Enbiya suresi 48. ayette geldiği üzere de Tevrat'ın isimlerinden birisi Furkan'dır. Ayırt edici yani hakka batılan ayırırlar. Musa ile İsrailoğulları Sübhan Tevrat'ın isimlerinden birisi de Furkan. Velagada te na olsun ki biz Musa ve Harun'a Furkan'ı verdik diyor da Allahu Teala o ayeti celile. Bundan dolayı diyor ki alimlerimiz Furkan Kur'an-ı Kerimle beraber Allahu Teala'nın indirdiği tüm kitapların ortak ismidir hepsi Allah'tan gelmektedir. Hepsi hakkı batıllan ayırtıcı. Bundan dolayı hepsi furkan diyorlar. Ayetin içerisinde Allah Azze ve Celle indirdiği Kur'an'ı kime indirdiğini beyan ediyor. Kime? Abdihi. Abdına, kuluna indiriliyor. Kimdir burada indirilen kul? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Allah Azze ve Celle Muhammed'e değil de kuluna diye beyan ediyor. Kul. Bunun benzeri ifadeyi. Peygamberimiz Mevzuası hakkında bir kısım surelerde genel beyan etmişti. Mesela İsra Suresi 1. ayette esra bi abdihi leylen minel haram aksa diye devam ediyordu ayet. Yani bir gece kulunun Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya gece yürüyüşüyle götüren münezzeh eksiklerden uzaktı diyordu. Gene götürdüğü kul Muhammed'di sallallahu aleyhi ve, sellem, ve onu kul diye ifade etti beyan etti kul diye andı zikretti. Cin suresi 19. ayette de gene ondan abd kul diye bahsediyor. Ve inne holemma Abdullah yeduhu kadu yekunun aleh ve o Allah'ın kulu kalktığı ettiği ve ona dua ettiği zaman neredeyse onun etrafında cinler keçeleşmiş gibi keçeler gibi sımsıkı onu Kur'an'ı dinlerler diyor. Orada lam Kuran'ı okurken kulak veren cinlerden bahsediyor bak Abdullah Allah'ın kulu diye bir peygamberimiz kul olmak hepimizi emredilen ortak bir işin isimdir ve hakkıyla kulluk yapan kimse övülmeye en fazla hak sahibi olan kimse yani yeryüzündeki en değerli kişiler Allah'a hakkıyla kulluk yapan kimselerdir. Dolayısıyla bu övme makamıdır yerime veya böyle o diye bahseder gibi kul, bir sıradan bir kul şeklinde bir ifade değil de hakkınca kulluk yapan, layıkıyla Allah'a kulluk eden kimse diye övme makamıdır. Allahu Teala peygamberini kuluna furkanı indirdi derken onu övmektedir, yüceltmektedir ve bizleri de teşvik etmektedir. Ona hakkınca kulluk yapabilmeye teşvik etmektedir. Allah kolaylaştırsın bizi Aynen. bu işi. Ne için indirmiş Allah kuluna furkanı? alemlere nezir olsun, uyarıcı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerden o 124 bin peygamberden ve 315 Resul'den ayrı birkaç özelliği vardı. Onlardan birisi de onun alemlere <gülüyor> gönderilmiş olmasıdır. Bakın Bukhari'de ve Ahmet bin Hammed'in müsteneğine gelen bir hadiste Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anhmadan aktarılıyor bize. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem benden önce hiç kimseye verilmemiş beş şey bana verildi. Yani ben bu beş şeyle diğer Resul ve peygamberlere, nebilere üstün kılındım demeye getirdim. Birincisi, bir aylık mesafeden ben korkuyla yardım edildim. Yani ben savaşa çıktığım an bir aylık mesafede yürünecek bir düşmanım benden korkar. Benim yola çıkmamdan korkar. Evet, peygamberimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen birinci özellik, Diğer peygamberlerin dışında verilen bir özellik. O savaşçın bir yola çıktı mı bir aylık meseledeki düşmanın kalbine korku düşüyor. Allah-u Teala kuluna böyle bir korkuyla yardım da bulunuyor. İkincisi yeryüzü, toprak bana mescit ve temizleyici yapıldı. Bu sebeple ümmetinden her kime namaz vakti ulaşırsa namazı bulun diyerek olsun. Su varmış, yokmuş, mescit, işte halı aramaya gerek yok. Su varsa suyla, su yoksa neyle? Teyemmüm. Toprak. Toprakla teyemmüm alarak suyun yerine isterse senelerce su bulamazsın bir insan. Toprakla teyemmüm ederek hem büyük temizlik yapar, yani gusretmesi gerekirse teyemmüm yapar, hem küçük temizlik yapması gerektiği zaman teyemmümle 10 sene, 20 sene, 50 sene, sene hatta ömrü boyunca su bulamazsa bir insan teyemmümle namazını kılar, gülüklükten gusreterek temizlenir. Çünkü toprak temizleyici yapmıştır. Ve aynı zamanda da, diğer ümmetlere şeriat yapılan husus ibadetlerini ibadethanelerinde yapmak idi. Havur ağlarını, kiliselerinde yapmak idi. Bize mescitlerde, camilerde namaz kılmak şart kılınmadı. Yeryüzünde herhangi bir temiz noktada istisna yapılan bazı yerler var. Banyo gibi, deve ağırları gibi, çöplükler gibi bazı istisna yapılan yerler var. Bu istisna yapılan yerler dışında, Yeryüzünün tamamında bir insan kıbleye yönelerek önüne bir sütre edinmek şartıyla namazını kılabilir. Bu Aysa Vesselam'a ve bu ümmete verilen büyük bir ikramdır, kolaylıktır ve üstünlüktür elhamdülillah. Üçüncüsü hadise gelen üçüncü verilen özellik, ganimetler bana helal yapıldı, benden önce kimseye helal yapılmamıştı. Ganimet nedir? Savaşarak düşmandan elde edilen değerli eşyadır. Savaşmayla elde edildiği zaman onun ismi başka oluyor. Düşmanla savaştın, düşmanı yendin, üzerinde değerli hangi eşya varsa, saattir, takıdır, değerli, her ne varsa ganimet malıdır. Ordu onu toplar, getirir, komutanın önüne koyar. Komutan da onu belli o kıstaslara göre tekrar o orduya dağıtır. Bu peygamberimizden önce hiç kimseye şeriat yapılmamış, verilmemişti. Ne yapıyordu insanlar ganimetleri? Topluyorlar, yakıyorlar. İstifade etmiyorlar. Ne olursa olsun altın veya buna benzer değerli eşya, takı, süs eşyası, ne olursa olsun onlar helal değildi topluyorlar, yakıyorlar, imha ediyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü ve bu ümmete verilmiş üçüncü farklı özellik ganimetin helal yapılmasıdır. Dört bana şefaat verildi diyor. Bu Aleyhisselatü mahsus bir özelliktir ümmetinden olanlar da var ama diğer ümmetlerden de bu şefaat hak sahibi olanlar var. Bana şefaat verildi dediği husus Peygamberimize mahsus birkaç şefaat var. Onlardan birincisi hesabın başlaması için yapılan büyük şefaat, şefaati uzma dediğimiz insanların o uzun süreli beklemesiyle Allahu u Teala'ya müracaatta bulunuyorlar hesabı başlatması için. Muhtelif Rasullere gidiyorlar. Bu Rasuller biz buna ehil değiliz diyorlar. Enca en son Muhammed Aleyhisselam'a gidiyorlar. Hesabın başlamasına rağmen biraz dereceden istekte bulunuyor ve dilemeşi bütün hesapçı başlıyor. O günkü şefaattir kastedilen. Bir de beşinci özellik nebiler kendi kavimlerine has gönderilirdi. Ben ise kırmızı veya siyah, rengi ne olursa olsun tüm insanlara gönderelim diyor Resulullah (s.a.v.). Alemlere gönderildim yani. Hem cinlere hem insanlara. İnsanların da hangi kabileden olursa olsun ister Afrika kıtasında olsun, ister Asya kıtasında olsun, ister Çekik Gözlü olsun, ister Esmer olsun, ister Zenci olsun, ister Kızıl Tenli, derili olsun hepsine göndermiş ortak bir peygamberdir. Bundan dolayı bütün insanlık peygamberimiz geldiği, gönderildiği andan itibaren onun ümmetidir. Davet ümmeti kısmına göre. Yani peygamberimizin davetiyle mükellef olan ümmettir. Onun davetine icabet edenler de icabet ümmeti olur ki ümmet-i Muhammed diye bahsettiğimiz kısımdır. Kinzayet elledi lehü mülkü <gülüyor> cemaat ve erd ve lam yattakız ve leda ve lam yekul lehü şerikon fil mülkü ve xalğa O ki yani bu kuluna furkanı indiren ve şanı yüce olan ki göklerin ve yerin mülkü ona aittir. Onun bir çocuğu yoktur. Onun mülkte de bir ortağı yoktur. Her şeyi o yaratmıştır. Ve her şeyi güzel bir takdirle takdir etmiştir. Bir ölçüye göre takdir etmiştir. Diyerek Rabbimiz azze ve celle kendisinin bazı özelliklerini beğenir. Nedir? Gökler ve yerin mülkiyeti, saltanatı, egemenliği, hükümranlığı hepsi aynı kelime. Yani tasarruf hakkı, yetkisi kime aittir? Allah'a aittir. Egemenlik kayıtsız şahsız kimin değildir? Öyleydi. Milletin değildir. Egemenlik kayıtsız şahsız kimin değildir? Mülkün değildir. Mülk yani servetin, zenginin değildir. Egemenlik kayıtsız şahsız kimin değildir? Kralın değildir. Yunan başkanı da değil. Kimindir? Allah Allah. Sadece Allah. Bundan dolayı egemenlik hakkı iddia eden kimseler Allah Azze ve Celle'ye meydan okmaktır. Ben kanun yaparım. Sınırları ben çizerim. Helali haramı demiyorlar. Yasağı serbestli ben belirlerim diyenler mülkiyette Allahu Teala'ya meydan okuyor, eş koşuyorlar. Yani ben kanun yaparım. Zinayı serbest yaparım diyen insanlar mülkiyette Allahu Teala'ya meydan okuyorlar. Ben kanun yaparım. Gece belli bir zamana kadar olmak şartı ve kaydıyla içkiyi serbest yaparım diyen insanlar, kanunlaştıranlar, Allah-u Teala'ya egemenlikte meydan okurlar. Egemenlik kayıtsız ve şartsız. Sadece Allah-u Teala'ya aittir. Başkasına ait olamaz. Yaratma ve emretme Allah'a aittir. اِنِ hükmü اِلَّا Hüküm ancak Allah'a aittir. Başkasına ait olamaz. Dolayısıyla, Müslümanım diyen, Müminim ben Allah'a iman ettim diyen kimsenin, Allah'ın hükümlerinden, Kurallarından yani şeriatına başka kabul edeceği, teslim olacağı, boyun yüküceği bir kuralı yoktur. Onun bir evladı da yoktur. Çocuğu yoktur. Çünkü muhtaç değildir. Çocuk olma neslin devamı için gereken insanların bir ihtiyacıdır. Allah'ın ihtiyacı yok böyle bir şeye. Zaten çocuk olması için bir eşi de yoktur. Allah'ın eşe de ihtiyacı yoktur. Allah yani zatında da vaktaniyete sahiptir. sıfatlarında da tek olduğu gibi. Onun mülkte de bir ortağı yoktur. Kimseyi kendisine ortak yapmamıştır. Mülkte, saltanatında, hükümranlığında kendisine bir ortak almamıştır. Bilakis tüm mahlukat onun hükümranlığı hususunda onun emri altında çalışan varlıklardır. Cebrail'in en başta olmak üzere. Mikail, İsrafil, ölüm meleği ve göklerdeki arşı taşıyanlar, her bir katta bulunan melekler ve yeryüzündeki tüm mahlukat Allah'ın hükmü hususunda, Allah'ın mülkiyeti hususunda onun emirlerini veya verdiği görevleri yapmakla görevli sadece emir erleridir. Bu ümmetin içerisinde gerek yaşayan, gerekse ölmüş Rabbine kavuşmuş insanlara bu evliyadır, bu Allah dostudur. Dolayısıyla e, mülkiyette hak sahibidir. Kimin öleceğini, kimin kalacağını bilir, karar verir. Helakı hak eden toplumlara musibet gönderir veya Allah'tan musibet ister. Veya nimeti hak eden toplumlara Allah'tan nimet gönderir, yağmur gönderir veya ister aracılık yapar, inancına sahip olan insanlar var. Allah mülkte iki olmadığını, orta olmadığını beğen eder. Allah hiçbir mülkünde, yaratacağı, takdir edeceği hiçbir şeyde kimseye danışmaz, kimsenin fikrine tenezzül etmez. İhtiyacı yoktur. Her şeyi o yaratmıştır. Yaratan kimse, mülkiyet ona aittir. Yaratan, her şeyi yaratan o olduğu için mülkiyet ona aittir. Ve her şeyi güzel bir takdirle takdir etmiş, bir ölçüye göndermiştir. Ölçüsüz Takdir yoktur. Belli bir miktara, bir e, hikmete dayanmayan bir takdir yoktur allah Teala. Her takdirinde muhakkak maslahat vardır, hikmet vardır. Abes, boş bir işi olmaz. allah Teala'nın boş lafos. Hadi bu da olsun diye takdir ettiği bir şey olmaz. Sümüklü becek dahil. O da bir mahluktan birisi. Balina da dahil. Veya elektrik balığı da dahil. Veya baykuş da dahil. Onun laf olsun yaratığı hiçbir şey olmaz. Muhakkak bu o büyük muazzam kurduğu düzenin olması gereken bir parçası olduğu için onu yaratmıştır. Ölçüyle yaratmıştır. Ona hamd olsun seni halük. Peki Allahu Teala kendisini böyle sıfatlıyor. Kullar nasıl görüyorlar Allahu Teala'yı? Ettehadu min dunihi alihet <Sessizlik> ellea yahlukuna şey'en ve hum velâ yemlikuuna li anfusihim darra ve lâ nefa'a velâ yemlikuuna meuta ve lâ hayata ve halbuki onlar hiçbir şey yaratamayan Allah'ın dışından ilah edindiler hiçbir şey yaratamayan ilah edindikleri de yaratılmıştır ilah edinilenler ibadet edilenler itaat edilenler boyun bükülenler adakta bulunanlar vesile yapılanlar korkulanlar sevilenler yani ilahlık makamına yükseltilenler, kendileri için bir zarara veya faydaya sahip değillerdir. Ölüme, hayat vermeye veya yenilendirilişe de sahip değillerdir. Bunların hepsine sahip olan kimdir? Sadece Allah-u Dilediğini öldürür, Allah dilemeden kimse kimse öldürmez. Buruç suresinde işaret edilen İmam Müslim sahihinde de rivayet edilen bir hadiste Bizden önceki ehli kitap toplumunda yaşayan bir delikanlı var. Kısa ismini Kenan olduğu söyleniyor. İsrailiyattır tabii ki. Bir kralın sihirbazı yaşlanıp da artık öleceğini düşünmeye başladığında kendisine bir yetiştirecek aday bulmasını istiyor. O da genci buluyor. Ashab-ı O genç en son neticede kralın ilah olmadığını, Allah'ın ilah olduğunu, kendisi zikrediyor. İnsanlar da buna davet ettiği zaman o kral onu öldürmek üzere Emirler veriyor. Bir manga askerine emrediyor. Bunu götürün dağın tepesine, dağın tepesine aşağı atın diyor. Öldürebiliyorlar mı? Ölmüyor. Ölmüyor. Teala dağı sallıyor. Bir manga asker yuvarlamaya Hepsi telef oluyor. O ayakta kalıyor. Gidiyor kralın yanına gene. Krala diyor ki askerlerin beni öldüremedi. Yok ölüm senderinde değil demeye götürüyor. Yok o benim emrede ben diye ısrar ediyor gene. Bir başka manga askeri de bunu alın götürün. Sandalla. Denizin ortasında, ayağında bir taş bağlayın, atın suya boğulsun diyor. Götürüyorlar, bunu yapacakları zaman allah Teala denize bir dalga yaratıyor. Sandal ters dönüyor, kümanga askeri boğuluyor, gidiyor, o yüzde de karıya çıkıyor, yine öldü, <gülüyor> öldüremez beni diyor, ölmedin diyor. Beni öldürmenin bir tek yolu var, beni sen öldüreceksin. Ama bunda şartları var, halkı toplayacaksın, okunu yayına koyduğun zaman, bu gencin ilahının adıyla atıyorum. Yani bismillah diyerek atacaksın. Başka türlü ben öldüremezsin diyor. Yani kendini ümmetin, o an hayatta yaşayan ümmetin İslam'a girmesi için feda ediyor. Onun dediği gibi yapınca ancak öldürebiliyor adamı. O delikanlıyı ancak o şekilde öldürüyor. Bakıyor ki halk bu ilahın filan diyor ama gencin ilahının adıyla atınca ancak öldürebiliyor. Dolayısıyla başkasını güç çitiremiyor deyince halk hepsi müslüman oluyor. O da ne yapıyor? Hepsine kızıyor, büyük çukurlar kaldırıyor, ateşler dolduruyor, içine insanları atıyor, yakarak dolduruyor. İşte bu tip insanlar, hadislerde geliyor ya, kelime-i şehadet getirmiş veya Müslüman olmuş, hiç amel istemeden cennete girmiş, işte cennete giren insanlar. Hiçbir amelleri yok, bir vakit namazları yok, verdikleri sadakaları yok, iyilikleri yok. Ama ne yaptılar? Sadece bu gencin ilahının adıyla atan o kralın ilah olmadığını anladılar, bu gencin dediği doğruymuş, ilah Allah'mış dediler, iman ettirdiler. Hepsi toptan ateşe atıldı. Ama Allahü Teala onlar cennete girdi. Hiçbir salih amel yok. Bu ümmette ne var böyle insanlar. Kıyamete kadar olacak, iman edecek, salih amel işleme imkanı olmadan ölecek cennete girecek. İnsanlar ilah edindikleri, ilah konumuna yükselttiklerinin hallerine bakmıyorlar. Onlar Allahu Teala'nın beyanıyla ortaya konulduğu üzere, Kendileri için bir zarar veya faydaya sahip değiller. Yani kendilerine bir zarar vermek isteseler Allah dilemeden veremiyor. Adam kendisi asmak istiyor, intihar etmek istiyor. Boğazına ilmi, halkayı, isticimi geçiriyor. Ayağının altından tabureyi atıyor, ip kopuyor. <gülüyor> Ölmeyi bile beceremiyor, beceremeyiz. Beceremeyiz bizim elimizde değil. Biz hayat vermeye sahip olmadığımız gibi öldürmeye de sahip değiliz. Ha, ben şunu öldürürüm. Dolayısıyla e, ölüm benim elinde. Yok Allah senin elinle ölümü dilediği için onu öldürebilirsin. Allah ölümünü dilemezse öldüremezsin. Kimsenin eceli ne bir saniye öne alınır, ne, bir saniye geriye bırakır. Herkesin ömrü eceli Allah'ın yazı, yazıya uygundur. Ne ileri gider ne gelir. Veya nuşur. Yani yeniden diriltip tekrar insanları yeni bir hayata başlatmaya Allah'tan başkası muhtedir değil o ilahe edilenlerin hiçbir suyuna sahip değildir. Onu şur ki, yani tekrar hayata, yeni bir hayata başlayış ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun tek bir çığlıkla olacağını, yani sure ikinci sefer üflemeyle olacağını denir. İsrafil aleyhisselam sure ikinci sefer üfler, insanlar şaşkın şaşkın topraktan bitkinin çıktığı gibi çıkarır. Çıkacağız. Bir başka ayette geldiği üzere Lokman suresinde bir tek kişinin öldürülmesi veya diriltilmesi neyse, bütün insanların tüm bütün mahlukatın öldürülmesi veya diriltilmesi Allah için bu kadar kolay. Nasıl bir kişinin öldürülmesi kolaysa, bütün hepsini öldürmekte ve yeniden diriltmekte, Allah katında aynı statü, aynı konumda. Buna zor değil. Ol deyince çünkü oluyor. Kun, ol dedi. Feyekun, olur. Üçüncü ayette bırakmış olalım. Önümüzdeki hafta inşallah üçüncü ayetten itibaren devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle, Rabbimiz Azze ve Celle gerçekten beyan ettiği gibi yüceler yücesidir. Biz onu hakkınca tazim edemiyoruz, edemeyeceğiz. Ama bizden istenen şey Allah Azze ve Celle'ye e, gücümüz yettiğince kulluk etmektir. Allah ona hakkınca kulluk edebilmemizlere nasip eylesin, kolaylaştırsın. Azze ve Celle bizlerin arkamızda, dinimizde sebat karsın. Selamün aleyküm. İnşallahüma Rabbina İnşallah la ilahe illallah. Elhamdülillahi. <gülüyor> Ahire duâna enel